Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz tevekkül ve tevhid. Tevekkülün sözlük anlamı bir kimse aciz kaldığı zaman şarj kaldığı zaman güçlü birine güvenmesi ona dayanılması anlamına geliyor. Tevekkül kim olur? Tabi Allah'la Celle Câhi. Ki o Mevlamız Yaradan, yöneten o gün mühtemelen Maliki. Ayrıca tevekkül tevhide bağlı. Tevhid nedir? Ve hadifinden geliyor. masardır Allah Celle Câhi'ni dirillemek anı geliyor. Allah birdir. Onun eşi, dengi benzeri yoktur Mevlamız'ın. İman kuvvetlendirse kulun tevekkülü de kuvvetinin çoğalır. Yani tevekkül de tevhide imana baldır. Bir kimse Allah Celle Tevekkül ettiği zaman yani Allah'a tam güvendiği zaman kul kulun içi rahatlar. işi rahatlar. İçteki endişe evham ve size gider onda. Gücü uzra kavuşur. Ne zaman? Allah'a tam tevekkül ettiği zaman bunun önce Allah'ı bilmesi gerekiyor ama. Bizim ölemi görüyor bu konuda TB'nin son adı gelmesinde varrayım. Şeyin tevevvü fekul hasbi Allah. Şeyin tevevvü Habib Muhammed'im eğer onlar dönüp gitseler. Yani tek başına kalsan. Sen tek etseler Fekul, hemen şunu söyle, Hasbi Allah, Allah bana yeter de. Demek ki bizler de böyle şarj kaldığımız zamanlar, insan tek edildiği zamanlar, güçlendiği zamanlarda ne gerekiyor? Allah'a tevekkül gerekiyor. Bunun da sözlü şey nedir? Tevekkülü kalbi olur. Bir de bunun sözü vardır. Bu nedir? Hasbi Allah. Yani gönülü Allah'a dayanır, güvenir. Bir de bunu semşe gerekiyor. Allah bana yeter. La <gülüyor> ilahe illa hu. Neden? Şimdi ondan başka ilah yoktur. İlah yok başka yaratıcı, yönetten yoktur başka. Odur mühterim maliki, odur Rabbi alemin. Her şeyi denetleyen, gözetleyen, hükmeden yerin görüntü egemeni Allah Celle Başka her varlık acilidir. Her varlığın gücü sınırlıdır, kısasıdır her varlığı. Peygamber olsun, evli olsun, melek olsun. Her varlığının gücü sınırlıdır ve kısıtlıdır. Mesela bir devletin başkanı, devlet başkanı randevusu var, yola gidecek. Ama hava koşulları engel olabilir ona. Bir fırtına kopar, bir tipi çıkar, siz çıkar, onlara sizi geçmem aleyhi tevekkeltü ben ona tebkül ettim de Mela buyuruyor. O Allah ki başı ilahe ben ona tebkül ettim Büyü, ve Allah cil ecal nedir? Rabbi i arşil azim Allah cil ecal arş azimin Rabbisidir. arş azim, azim arş Ala, gelir. Arş, en büyük varlık arş-ı âlem, arş-ı azim. En büyük varlıklar. Arş-ı azim bu âlemlerin beyni. beyin orada. Oradan yönetilir. Oradan tedbir alınır. Arş'ın Rabbi demek ki bütün evrenin de Rabbidir. Yine Meryem bize buyuruyor, Tevhid konusunda Furkan 58'de Marrahim Alil hayyilezi Ve tevekkel Tevekkül et ya. Burada tevekkel Tekil olmuş olur, Emir olmuştur burada Demek ki her mümin, Her Müslümanla bu Bağlantılıdır Ve tevekkel Tevekkül et Kime Aline hayyledi, la yemud. Hay olana, bir olana, ölüm olmayana Allah'a tevekkül et. Demek ki bir varlık ölümle, ölümle onun sonu ölümse, ölecekse ona tevekkül olmalıdır. Bir atasözümüz vardır. İnsana güvenme, ölür. Duvara dayanma, yıkılır. Demek ki bir insan eğer bir insana güvenirse ona bağlansa yani her şeyini ona haval ederse kişi nedir? Ölecektir. Ölür gider. Her şey dağılır gider. Düzen bozulur. <Gülüyor> i̇şte Allah'a sayesinde Mevlamız haydır. El hay. Hayat sahibi. Bir farklı bizim hayatımız Bizim hayatımız emni değil ama hayatımız. Yaratılışımız, var olmamız, diye gelişimiz emni değil. Önce bazı organlarımız var. hayat organlar, kalp, ciğer, şunlar, bunlar. Yani et parçaları, kanlı et parçaları. Ama hayatın onlara bağlı. Hayat onlara bağlı. Böyle. Kalp çalışmadığımı, Acıya, çalışmadığı çalışmadığımı, bebekler çalışmadığımı, hayatımız ne oluyor? Tehlikeye giriyor, insan ölü veriyor. E i̇nsan varlık acizdir. Her insan böyle ama, Bir insan böyle. Bu nedenle demek ki hiç kimseyi kutsallaşınma gerekiyor, bu taşınma gerekiyor hiç kimseye. Örneğin yani ki Fransızca şu önderdir şudur, budur. Onun izindeyiz. Ama o da ölüme mahkum muhtemeler. O da ölüme mahkum. Olur. Onun da hayatı bazı organ dediğimiz et paşarına bağlı idi. Öldü gitti Öldü, gitti. Demek ki tevekkül ancak Allah olur. Allah diyor olur Celle Celle'ye. Sonra öyle bir Mevlamız olmalı ki her şeyi de bilmesi gerekiyor. Bilmesi gerekiyor. Uçaktayız, havadayız. Uçak arızalandı. Hava koşulları ters geldi, bir şey oldu. Uçak, uçak havada arızalandı. E, orada bize kim biliyor? Kimi yalvaralım? Gerçi görmezler bu ters bildiriliyor ama yerdeki kişide kadar yetkili olsa uçakta havlu uçak, uçak sürü geçmiyor havaalanında önlem alınır. İtfaya gelir, ambulansaya gelir, şunlar gelir, bunlar alır, gelir ama fakat ne olacak? Meşru. İşte uşağı takileri bilen, her şeye gücü yeten Allah geleceğim. Mevlam her şeyi bildiği gibi her şeyi görür Mevlam. Her şeyi görürsün. Yani el basir, basırdır. Allah cenab her şeyi görür. Bizim görüşümüz kısıtı sınırlı bize görüşümüz. Uzay göremeyiz. Önümüze bir duvar, ağaç bir engel geldi mi arkasını göremeyiz. Ve mezalara gideriz, ziyarete gideriz. ki Annen babamız, yakınlarımız yatıyor toprağın altında. Ama bir şey göremiyor. Toprağı göremeyiz. Gideriz, sıram veririz, dua ederiz. Acaba ne yapıyor onlar mezarda, ne yapıyor mezarda? rahat mı bilemiyoruz bunlar İşte Rabbimiz her şeyi bilir her şeyi görür her şeyi işitir Mevla her işitir şu önemli işitir her şey Kişi gece arasında hasalandığı, deprem olduğu bir kişi sıkıştı. Gece karanlıkta, yine karanlıkta ormanda kaldık sıkıştı geceyeceğim bunu insan. Kulu abar Allah yalvarır. Allahım der, aman Allahım der, der. O anda kul biliyor ki, kul o anda biliyor ki Allah kendisini görüyor, iliyor, duası işitiyor. Bunun için bu arsamadetleri, et duayı mükhl ibadet buyurar samadetleri. Dua ibadetin özü. Dua ibadetin özü. Yani dua etme Allah'a yalvarmak o da ibadet. İbadetin özü. Neden mutlayanlar? Mesela namaz kuruyoruz böyle. Ama namazdayken kendimizi tam Allah veremiyor. Allah'a böyle Allah bak, tekbir aldık. El bağladık. Kübre yöneldik. Ama aklımıza her şey gelebiliyor hep. Gafletteyiz böyle. Bazen o kadar gaflet oluyoruz ki acaba kaç yukarı kıldık? Farklı değil mi? Fakat dua böyle olmuyor ama. Gülcüsü kışlı zamanlar, aldığı zamanlar, çarşı kaldığı zamanlar öyle Allah'a kuyaburuyor ki bu iş demek ki gerçek etken dua, ebatin özü dua. Rabbimiz her şeyde bir gücü yetiyor. Kadir-i Mutlatır Mevlam. Mevlam diyor, Elham 73'te Vele-i Mülkü Yevme Yunfehu Fisur. Ayet-i Kerame bakım mıdır? Ayet-i Kerame'ye. Vele-i Mülk, Mülk Onundur. Yani O on, Mülk Onur. Egemenlik Onun. Denetim Onundur. Allah'ın geleceği alıyor. Yevme Yunfehu Fisur. Sur üfürüldüğü günde yani koparken de kıyamet koparken de mülk, egemenlik, mülkiyet Allah'ın Celle'ci alıyor. Düşün ki kıyamet koparıyor. değil, kıyamet kopuyor. Evren gidiyor, evren. Burada dağılıyor, güneş toplanıyor. Dağlar toz gibi oluyorlar. Denize uçup gidiyorlar, karneye bir denize gidiyorlar. Evren alt oluyor. Ama o anda bile tam egemenlik denetim Allah irasına bağlı mı Bu için demek ki deprem olurken de haşte öyle başıboş değil böyle Yani işte rastgele şans yok. Savaşta da öyle böyle. Savaş olur, havadan bombardıman olur, hücrelere girerler, top diyor, ateşleri olur, ama yine öyle bunlar başıboş değil, denimsiz değil onlar. Allah'ın Celle'ye denetimde bunlar. Yani kıyamet koparken bile evrensel en büyük olay, en büyük olay evvela süflülüyor, korkuyuz bir gürültü. Hüddene patlı insanlar. Her şey altısı oluyor. Ama bu denetimsiz, başı bu değil. Demek ki bu ancak bu Allah'a yönelir, ona güvenir, ona sığınır, ona bağlanacak. Yani tevekkül kolay değil muhtemelen tevekkül. Zaten tevekkül kelimesi tekellim bağımından geliyor. Tekellüf bunun binası. Yani hemen böyle ulaşılmaz anlamına geliyor. Tevekkül gerçekte evliya makamlarından bir makamdır bir makam demek ki. bir kul bir Allah'ın kulu Celle -i -i, Gerçek imandan sonra tam mevraya yönelse tam mevraya yönelse o tam teşlim olsa önce tevbe makamına geçer tevbe makamına yani tam tevbe eder bu kul tam tevbe eder Allah'tan korkar Utanır Mevlamız'da. Günah atan, ateşten kaçar gibi kaçar günahlardan. Önce tevbe makamı ve tevbesinde sahibi sadıklar tevbesinde. Önce tev tevbe makamı vardır. Sonra sabr, şükü teşkil makamları vardır. Ancak bundan sonra tevekkül makamına girilir. Tevekkül makamına girilir. Bir evli yolla bu makama girince Artık devamlı orada kalır bu. Evli olmayanlara bize gelince elamda bir de hal vardır. Makam vardır, bir de hal vardır. Makam sabittir, hal geçicidir. Bir Müslüman öyle bazen bir sıkıştı Allah'a yönelir, tam Allah'ı tebükü eder, haldir. Ama o sıkışlılığı geçti mi, o derdi geçti mi, Felaket geçti mi, unutur bu. Bunun için tevkül meselesi evliya makamlarından, bir makam olduğundan öyle kolay değildir. Anlatılması da zordur. yaşanması gereken bir olay bu. İmana bağlı mesele bu. Bir gün bir Arabi geliyor. Yani çölden bir Arap bedenin memleketine geliyor devesiyle. Deşyan'a gelince devesi indi. O anda Peygamber gördü Ali Şemazetlerini. Şöyle dedi. Yarısıyla Allah. Devemi bağlayayım mı? Ya da Allah tevk edip devenin başı bırakayım mı? dedi. Ama tam soruyu. Hatta devemi dizleyeyim mi derler orada. Deve dizilir. Dizleme. Yani deve bir kazığa bağlanmaz muhtemelenler. Deve dizilir. Devenin ön ayağından biri kaldırılır. Yani şey, dizleme bükülür. Bağlanır böyle. Deve üç yıldan sabit kalır. Hiç kımlayamaz. Öyle yapılır. burada ona Aleyhisselam adetleri. Kayyid ve tevekkel. Kayid ve tevekkel. Buyur, deveni bağla ama Allah tevekkül. Yani o kayda ipe bağlamaya güvenme ama. <gülüyor> Bakın çok ince mesele muhtemelen böyle. deveni bağla. Deveni dizle, ayağına bağla, deveni bağla ve tevekkül. ama o ipe güvenme. Allah tevekkül, Allah'a güven. Neden? E bir hırsız gelir, hırsız gelir, ipi keser, devale girer. Mesela evin kapına 200 geceleri elhamdülillah kitmede sünnette aslında kirliyor. Ama kedi gönelmez. Hırsızlar, şey hırsızlar günümüzde çok şey hırsla günd hırslaya yani uyuyor zamanı muhtemelen hırsla da böyle. Yani onların bilgileri hırsları ne var? E araba mesela işte. Kilitli araba, adren bir arabanın var böylece, ama yine olmaz Demek ki tevekkül Allah'ın içeriyeceği. İnsan hastalanır. Herkes hastalanır tabii. Doktora gidiyor, aman doktor, işte sensin, ama beni kurtar. Ki, evini, kurtaramaz ki hatta. Doktor, senin evini, babasını kurtaramaz ki. Oğlunu kurtaramaz, deber. Kurtaramaz, oğlunu kurtaramaz. Bir doktor, babası önünde göz öyle böyle. Şimdi birkaç tane örnek vereceğim. Tevekkül ilgili. Peygamberlerden öğreceğim örnek. Yani bir evlilığa sormuşlar. Demişler ki, tevekkül ne demek sana göre? Evliyaların bu konudaki sözleri farklı olur. Her evliya o anda hangi makamda ise hangi halli halleniyorsa ona göre cevap veriyor her konuda her veriyor. bu evlaşıyor cevap veriyor Çayırlık, yeşillik gülügü gülü sandık ağaçlık bir yerde usuruyken nasıl Allah'a tevk ediyorsan? Etrafına gördüğüm biraz aslanlar, sarsalar, yılanlar sarsalar hiç halin değişmemesi gerekiyor biliyor Allah tevekkül. Yiğit yaratan mevlam, yılan yaratan mevlam verecek. Yani Allah izin vermezse yılan insanı ısıramıyor, Aslan insan dokunamaz derler. Peygamberimiz Madde Teyin'in Dört kızı vardı. Mekkemi Kereme'de en bir kız evliydi, Hazreti Zeynep. İkinci, kızını, Ümmü, Ümmü Rukvay Hazretleri'ni, Peygamberimiz, amcası Ebu Lebi, Le iki oğluna nikâhladı onları. Evlenme olmadı. Günümüzde söz kesilmişin yapılıyor. O zaman söz kesilmişten yoktu. Nikâh yapılırdı. söylenirdi. Ebu Le'de denen o mellunun peygam amelesi olduğu halde biliyorsunuz peygamımıza karşı çıktığı düşman olduğu hırsını alamadı da iki oğlunu çağırdı. Gidin onun baş edin dedi. İki oğlu bir Utbe ve Uteybe Utbe Büyük oldu. Utbe geldi Ya Muhammed'e ben seni sevmiyorum, inanmıyorum sana, Sen düşmanım, kızını boşadım. Sen birisi, ne yapsın Allah'ın Resulü? O kavga etmeye gelmedi dünyaya, Tebliğ geldi. Ebu küçük oğlu geldi, Uteyb'e. O ileri gitti, ileri gitti. Peygamber'e hücum etti. ya. Levin iki yakası yapıştı, Peygamber'e şaşırttı. Orası süredi. Kızım başladım dedi. Peygamberimiz tabi eli kaldırmadı. Yanı dedi? Allah'ım. Bir canavarını musallatı bunun başına. Allah havalet. Kısa bir zaman sonra bu Uteybe Şam'a Keremet'e meclup oldu. Diğer gidiyorlar. Onların geçimleri, bir Kervanlar beraber, yani deve komuğuyla kervan deniyordu. Deve komuğuyla Şam'a giderken gece bir yerde mola vermesi gerekti. Uyacaklar. O anda korktu ama şimdi. Yani inanmanın peygamber peygamberliğine hakaret etti, sövdü saydı. Ama o anda işte korktu geldi Ya gerçek peygamberse o bana bedu etti. Tarsa bu İlk arkadaşlar ama beni koyun dedi böyle. Beni etrafına ortanızı alın dedi muambanı beddua etti tutmasın bedduası. Yatarken develer çüktürlürdü develer çökerdi üzerinde uyurdu insanlarda Geçici olarak yolda. Bu deve üzerinde etabını diğerler sardılar bu ortada. Kaldırlar. Bir çöl aslanı gelir çöl aslanı vahşi aslanlar. Güçlü koydular hastan. O kadar devarsından bir dokunmadı, u üzerine geldi, onun penceresi aldı aşağıya onu parçaladı böyle. Paramparçetti, buraya gitti bakın başka şey. Şimdi örnek vereceğim dedim inşallah Peygamberlerden terlik konulu. Önce dua olarak Peygamberimize başlayalım. Başlamasıyla başlayalım. Yani maalesef madde tere hiceci zaman bekede medine mübareye. Bir Bakın bu burada bir de esbab dönüyor esbab. Yani sebepler de altlanmıyor burada. Demek ki kul ne yapacak kul eline gelin yapacak kul yapacak mı? Mesela bir yetişkin bir çocuk, tabii ufak değil de, yetişkin bir genç, kız erkek. Oturuyor evde, anne bana su ver. Bu nedeni ayıp değil bu Ayıp olacak böyle. Ama yetişkin bir genç olduğu halde, Allah korusun hasta olsa, ayağında, belinde bir rahatsızlık olsa, ameliyat olsa, yatalak olsa, kalkamasa, o ne yapar? Tabii suyu alamayacak. Anne bana su verilmesine de muhtemelen. Böyle. Ama sıhhatiyken anne bana su ver demesi edebe aykırı muhtemelen. Böyle. Kul da kul ne yapacak? Kul da önce eline gelin yapacak. Yapacak. Tehid alacak. Bir Arap atasözü vardır. El-Abdül'de bir vallahi yukaddir. Kul tedbiri alır, önlem alır, ama tadil Allah'ındır. Bazı Allah'ın cehaleti. Kişi yoluna çıkacak, arabasına bakım yaptırdı, her şeyini yaptırdı, direkçe oturdu, e, Kemere bağladı, her kuralını kuralları güzelce uyguluyor, ama tadil Allah'ın yine. Karşından biri gelir, karşıdan biri gelir, arkadan biri gelir. Adam uyuşu almıştır, uykusuzdur, sarhoştur, şu da budur, yerbine çarpar. Yani kul önlem alır, tedbir alır, hepsini yapar. Demek ki buna gene güven olmuyor, takipçisi oldu böyle. Egemen Ali Hazretleri ne yaptı? Ali Hazretleri de bakın, evinden çıkıyor, bir, çıktı, bir mağaraya gidip saklandı ıssız bir mağaraydı böyle. Sevir Dağı'nda böyle. Yani halkın pek kullanmadığı, bilmediği bir mağara. Oraya gitti. Hem de ters yönde mağara. Medine, Mekke'nin kuzeninde kalıyor. Mağara Güneydoğu'da. Ters yönde böyle. Bir saatlik yol. 5,5 kilometre. Ne yapalım Aleyhisselatörü? Hakkınız bir önlem olarak o Mekke'nin üstüne, onun aramasına karşı tersine gitti. Mağaraya girdi. Önlemini aldı. Yeterli mi? Yetersiz. Allah'a tevkül etti ama. Allah'a tevkül etmese, haşa. Tabi edert peygamber. Etmese, sır-ı mağaraya saklanın diye mağaraya güvense, o zaman ne olurdu? İşi zordu muhtemelenler. Allah tevkül için Allah onu korur şimdi. Nasıl korudu? Önce Mevlam iki güvercin gönderdi. iki dişi. Onu Rabbe'ye yöndendirdi. Mevlam onları içgüncü yöndürüp yöndü Mevlam. Yöndendi Mevlam onları. Geldiler. İkisi beraber yuvarlaklarım varın ağzına. Zaten küçük varın ağzıda ancak eli giriliyor mağaraya, yuvasının mağaranın tam ağzına yuva yaptı, kuş yuvası yaptı Dişi güreşin önden yaptı yumurta da oraya. Yine meğerden bir örümce gönderdi, Bir örümce gönderdi, örümce çabukure a geldi. Yetmedi, ince a, içerisinde görünüyor, şeffaf. Yetmedi, Rabbim. Rabbim alemin her şeye kadir mutlak bir rüzgar fırtınırdım Mevlam. Rüzgar marın az doğru eşti. Tozları getirdi. Tozlar örümcek ağına yapışınca gayet yoğunlaştı. Hiçbir görünmüyor. şey görünmüyor. Şey i̇şte budur bak. Kul elinden geleni yaptı bir peygamber bile eline gelince mağaraya girdi. O kadar geliyor. Mevlam onu izledi. Böyle bir gelirler kapısına kadar. Hatta o anda Hazır Bekir, Sıddık Hazreti olduğu halde, o makamda olduğu halde kendisi için değil. Hiç o anda Hazır Bekir'in kalbinde sarsı olmuş. Kalbin sarsında hiç olmamış. Sır. Peygamberimize bir zarar gelmesin diye biraz telaşlandı dışından böyle, dışından. Eyvah, kafiler mahenkafiler geldiler böyle. Devirli ayatlar, ayattan görünmüyor ama kapı aşağıda. İyili bakmanız gerekiyor. Şöyle kömür baksalar gene görecekler, dikkatler görecekler böyle. Şimdi bana karşısında açık bir Kapı var orada, hafis takısı Peygamber e, La tahzen inna allaha me'anâ La tahzen hüznlenme, kederlenme, üzülme. Allah bizimle beraber, diyeceği Bu tabi yüksek bir makam. Allah bizimle beraber demek. Yani hiç Allah-u Tehaşrem gafil olmama böyle. O anda ile beraber olma. Allah-u Bir de Hazreti Musa Aleyhisselam'dan örnek vereyim. Hazreti Musa Aleyhisselam'da Kur'an'da ismi geçen, en çok geçen bir peygamber. Musa Aleyhisselam, Kelimullah. Dur onun da ünvanı. Hazreti Musa Aleyhisselam, Mısır'daki bin i kavmine peygamber gönderildi. Şiravun o anda muazzam baskı da şiravun. Onlara aslında acımak lazım. Yani. yani zavallı şiravunlar, zavallı Nemrutlar, Ebu Cehiller ve onların uzantıları günümüzde. Zavallı. Onlar da sonunda hastanıyorlar, yaşlanıyorlar, ölü gidiyorlar. Ama azapları ebedi, azap ebedi. Yani Allah korusun azap çekilmez muhtemelen. Azap çekilmez. Şu an aklıma geldi. Bundan herhalde tahminim 10 sene kadar önce. Vatih salihinde mesleğe gitti, iki namazına gittim. Ramazan'dan son günleri. Namazdan çıktım. Biri karşıma geçti. böyle bakıyor ama. Bana bakmıyor. Böyle farklı bir hali var. Mevzul bir hali var. Yani cezbeli bir hali var. Böyle. Bana şöyle dedi. Hocam sana bir şey sorabilir miyim? Dedim sor. Bilirsem. Aferin bilemezsem işte bilemem tabi. Bana şunu sordu. Dedi ki, kabirdeki mevtalar niçin Niye bağırıyorlar dedi. Kabirdeki mevtalar niye onlar bağırıyorlar? Şey baktım kendisine. Yani bunu duyabilecek bir halde gördüm kendisini. Benim manda böyle. Baktım gerçekten öyle bir manevi hali var, maneviyeti var. böyle. Buna tasavvuta Keşfir-kubur diyor. Keşfir-kubur. Kubur, kabrin çoğulu. Kabirdeki yenilerin hali bilme anlamına geliyor böyle. İlk kiramette budur. İlk kiramette budur böyle. Bir Eylül'e başladım ben uyuyacağım makamlara ermeye. İlk baştan kapı keramet Keşfir-kubur'da böyle. Mesela gittiğimi onlar halini görür, bir onların halini göre duyar onların hallerini. Baktım, bu on makamlara gördüm kendisini böyle. Ben şimdi buna cevap vermedim de bunu konuşmak için. Evet dedim kabirdeki mevcut alıran bazıları çok bağırılır, azam şekil olur ama onu da biz dedim duyamayız, göremeyiz. Yine bana bakmıyor böyle. Öyle baktı. Şunu de ben duydum ama dedi böyle. Nasıl duydum dedim. Bir köy ismi verdi ama onu hatırlamıyor köyün ismini şimdi. Köye giderken Mezarlıktan geçiyormuş yol. Mezarı de yakıştırdım dedi. Bir kadın dedi sesi kadın sesi mezarlıktanı kadın sesi. Durmadan bağırdı böyle. Ah böyle. Uzun şekilde böyle. böyle. Aynı kimsi bağırdı böyle. Ah böyle. Ah böyle. böyle. Hep bu şekilde böyle. O kadar bağırdı ki dedi. Her taş şunu yapıyor dedi böyle. böyle, böyle. Hayvanların duyuyor mu terimi? Hayvanların duyardı. Kağıtla girdi randevu öyle. İnsan duymuyor tabi, bunu herkes duymuyor tabi. Şöyle yaklasıyor bakıyor, yine bir mezar, yine mezar, oradan ses geliyor. Kedim şey soruyor, kim öldü buradan? Şifreli hanım öldü. Nasıl kadın doğu? Bir soru diyorlar, gölde. Şimdi gerçekten dünyaya gidip aldatanlar dünyaya bir varlık kendine görenler, o benim diyenler, Allah'a karnına kalırıp yerine kanun koyanlar. Yani İslam dışı, İslam dışı, İslam mı yapanlar. Ölenlerin peşine gidenler, onlara sarılanlar. Yazık onlara. Onlar, yani onlar ölüyor, ölüyorlar. Yani gerçekten yani bırakalım cehennemi de o kabir bir azabı bile bir an ver bak, bir an durmuyor böyle, bir an durmuyor böyle. Diyor. Bir an durmuyor böyle, böyle aaaah deyip bağırıyor böyle. böyle diyor. Efendim işte, yanına girse kimse onu eder mi? Bir gün bir Allah dostuna ziyaretine gidiyor. keşke açık. Allah dostu ziyaretine gidiyor. Hocam diyor, ben diye çok korkuyorum diyor o mezarda tek başına kalmaktan diyor. Çok korkuyorum diyor. Yani mezara gireceğim. O kefeni giyeceğim. Üzerim tabi örtülecek. Tek başına kalacağım karanlık mezarda. Çok korkuyorum hocam. Benim diyor param var. Servetim malım var diyor. Eğer diyor birkaç tutsam diyor mezaran baştan bebeşi diyor. Her gece böyle diyor. Para bıraksam diyor. Onunla bana faresi olur mu diyor. Tabi Allah dostu mu denler? Onu şöyle soruyor. Sen diyor hiç rüya görüyor musun? Görüyor mu tabi? Peki diyor korkulu rüya gördüğün zaman diyor. Yanında hanım yatıyor. Onun faresi oluyor mu? Olmuyor. Şimdi insan tabi erkek olabiliyor, kan olabiliyor. İşi korkulur ya, göreceksin Nasıl korkuyor? Hatta insan bazı uyanır, bağırır, uyanır. İşte böyle, hanımın yadır, korusu ne oluyor, ne var, ne derbilecekler. Bir şey görür müddetler. O da süreli bir alem işte, Hazreti Musa Aleyhisselam, Mısır'daki, Benisler'e kavmine, o zaman Mısır'daki toplumu yerler, Kıpt'i yer alıyor. Kıpt'i denir. Irk'ı yer alıyor. Onların devletin başında Firavun derlerdi. Yani Firavun ismi değil. O gün Firavun Ramses'ti. İkinir Ramses'ti. Mısır hükümdelerine Firavun derlerdi. Mesela kral verebiliyorlar mesela Şah diyorlarsa. Onlar Firavun derlerdi. Adı Musa aleyhisselam çok büyük peygamber. Ulu peygamber. Abi Firavun karşısına çıktı. E, Murize gösterdi. Belli ki alsa ejderha oldu. Şu oldu. Ne yazık ki kalbi mühürlenenler o dünya makamına geçici şeyler aldananlar. hele çevre var mı? Çevre, çevre bu. Çevre, çevre böyle. Yani bir insan bir belli makamına geldi mi o çevre insanı mahvede. Çevresi böyle. Ama efendim işte seküterler yardımcıları, işte şunları bu etrafında şey deneler böyle. O da benim verim zanneden zamanlar, aldığın ortalarında. Aldığın aldın Allah korusun. Firavun'un başından dolayı bir benim sana falan ibadet yapamayınca küzet gerekiyor tabii. Ben ambulordu. Yağmursa komül al gece oradan gizli çıkın gidin oradan. Musa Aleyhisselam Beynistan Kavmi'ne haberdi bunu. Bir yer belirlendiler. Açık bir yer belirlendi. Her gece kararlar gitti toplandı oraya. Oradan beraberce çıtırlar. Nereye gidiyorlar bilmiyorum. Bazen. Rabbimin vahiy ile Musa Aleyhisselam onları götürüyor. Kızıl denize doğru geldiler. Ama Firavun adamları, askerleri bunu haber almışlar. Musa semri onun karşıtlarını bir sıra kovmelerin. Hemen Firavun asker topladığı 600 bin asker, 600 bin asker topladı bir anda. Aklı hepsi böyle. İşte bunların peşlerine tam işte vaktinde yani güneş yen doğmuş daha işrak vaktinde vakitinde bunlara. Kal Musa. Neden bu diye bizlere şu ara atlığı bir Musa baktı ki Musa'nın eshabı, ümmetiye, arkadan toz duman gürültü. Bir tane baktılar. Şiravın geliyor askerine beraber. İnna le müdrekün derler. Ya Musa! Yetişti bunlara bizlere. Onlar yetişti bunlara bizlere. Önleri deniz, kızıl deniz arkadan kiran odusu geldi. Önde ölüm be. Denize gitsen, boğacaklar. Dursalılar, hepsi kürsüden geçecek. Şu askerleri. Artık ümitler bitti evvel. Korkudan, kalplere boğaz tıkandı sanki. Nefesler kesildi. Ya Musa ne yapacağız? Şuramın yetiştiği bizlere. O kadar korkuyorlar. Kale, kella, kella, hayır, hayır öyle değil. Korkma. İnne me Rabbi seyedi, inne me ay Rabbi seydi. Rabbinle beraber bize bir şey gösterirler şimdi böyle. İnne me ay beraber. Yani peygamberler bir an Allah'tan kal olmuyor. bir anmadı. Dedikemiz Alemda mazeteri hiç namaza şaşırdım peygamberimiz. Namaza peygamber şaşırdım acaba. Efendim evet, şaşırdı muhtemelen. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri iki kez oturup bir ayağa kalktı. Dört tekerle namazda ayağa kalktı. Unutarak böyle. Hatta sübhaldadiler dönüp oturmadı muhtemelen. Demek ki Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de o için makamında olduğu halde namazda sevişle gereken bir şey yaptı. Neden yaptı acaba şey bu? iki nedeni var şimdi. İlema Aytan böyle buyuruyorlar İlema İki nedeni var. Bir, ümmetine örnek olması için yani böyle yapması gerektiği için yani fuku müşehitlere bir kanak olmuş oluyor böyle. İkinci asıl neden nedir? Teşekkürler Aleyhisselam Hazretleri Edna'dan âlaya dalıyor. Edna'dan âlaya. Bir ise Alada etneye gidiyoruz. Edna aşağı, alada üst beliriyor. Şey. Peygamber Aleyhisselam azetleri evet namaza geciden onda daldı. Aya kalktı neden? Namaz ibadettir ama Peygamber onda o kadar Allah'a yöneldi ki Allah huzurunda halde. Allah böyle görür gibi biliyebilir. Allah ile beraber öl Allah'a daldı ki namaz ekrası aynı mı ondalık? Ana fena, fena fileden hal bele. Bizde ise aksi oluyor. Evaladan ed aşini bilmedi bize. Yani namazın için en üst namaz bilimi için bir dünya dalıyoruz o tevelle. O fark oluyor. Musa senap biliyordu. İnne rabbi sediyen korkmayan, korkmayan bak hiç ama tereddüt yok. Telaş yok. Hiç kalpsız, sahsız, sahsızlanmıyor. Yani. Korkmayayım. Kale kelle hayır öyle değil böyle. Rabim benimle beraber seyredin. Gözüme açık amca. Hemen Rabim o anda araya bir sis verdi. Sis. Gayet yoğun bir sis verdi. Komi bir sis verdi. Şirunu asker ele. Musa hesap sorasın böyle girdi. Şunu askerleri öne göremiyor. Vardı. Sistem göremiyor bu şekilde. Böyle. Musa ise ya Rabbi ne yapalım? Bunu mülem eli asa var. Bu asana denize. Musa ise bütün müritsi eli asaydı. Bir delik. Düz delik böyle. Delik. O asa diyoruna. Yani bu aslında bir farklı özelliği vardı. Bu aslında cennetten çıkma var. Cennet aşağı bir dal bu. Adem Aleyhisselam adet yani çıkarken o ilah bilinmişti dünyaya. Bu aslında peygamberden peygamberlere veraset de gele gele şua Maraş'tan gelmişti. Şua Aleyhisselam. A. Musa Aleyhisselam'ın koyun pedolu. O kızın evlendi. Şu haberse Musa Aleyhisselam verdi, verdi. Yani ağaçtı, farklı ağaçtı. Aslında Musa Aleyhisselam Allah emir vermeden denize vursun, bir şey olmaz. Abi şey yapalım bu şekilde. Ama Allah emir verince, Musa, elindeki ağaçla denize vur kutu denize. 12 defa vurayım. 12 defa böyle. İşte Buradığı gibi Musa karşıya kadar yol açıldı karşıya karşıya böyle. Dağ gibi yüksek amaç böyle. Oraya girdiler bunlar. Hepsi girdiler oraya. Hep Allah zikrederek, Allah tevekkül ederek e, ne de olsa tabi belki da var tabi gene. Evet, yol oldu ama su sanki beton dökülmüş böyle. Kalıp çakılmış da dümdüz tam şafkülde bir tarafta. Bir de yer kurudu. Belen bir güneş ve rüzgar verdi. Altıcını çamur oldu denize aldı. Çamur olur. Sonra kurudu muhtemelen. Kurudu, 12 yol oldu. Gidiyorlar. Bakıyorlar. Geçtiler bunlar. Bunları geçince arada sis kayboldu. ortada göründü. Baktılar ki bunlar Belisayar'a komusu aleyhisselam denizi sonuna yaklaşmışsa çıkmak üzere bunlar böyle Fiyahun dedi ki askerlerine bakın dedi. En büyük Rab benim dedi böyle. Dedi benim hebetinden deniz yaradı dedi böylece. Ama denize girmek korktu ama kendisi şimdi korktu. Bir baktı böyle dağlar gibi dolar. Korktu girmeye. Bindi atı aygır derler. Erkek atı yani. Atı aygır derler erkek attı bindi at çok iriymiş ama tabii bu kırabın nasıl bir günümüze herkes herabey bilmez böyle Müslümanlardakiler o zaman da atlar önemliydi atı iri apuru ve beşli böyle aygır derler erkek atmış Cebelastan bir kısra binerek geldi berlang gönder Cebelastan kısa dişi at böyle Cebelastan kısa binerek. Şu altına geçti ve girdi. Şuranın altı erkek attı bir şey altı kısa görünce, şehveti kabardı, merdan kabardı böylece, onun peşinden düştü. Şuranın, şuranın bu fatihi kafir. O kadar uğraştı altını dizinlemeye ya, tabii denize girince, askerleri de o gülür diye, peşini girdiler suya. Hepsi girten sonra veren burada suya kapan bakalım böyle. Kapan bakalım. Tabi su başta kapanmaya kirabın baktı yol daralıyor daralıyor menetler dar dar dar daralıyor daralıyor alttan aşağı indi. Sece kapandı. Hala amin diyor. Ben iman ettim. Dedi. Cevap hocam cevap verdi. "Alın kabul." Şu an iman edersen o an iman kabul edilmiyor. Buna dini haleti yes. Ümitsizlik hali, artık ölüm geldi, ölüm hesabı geldi. on an iman kabul edilmiyor. Edilmiyor. Hep suya boğuldu. Suya boğular. Yanlış Rabbim şeytanı çıkardı sudan anladı. Öyle olarak anla. Çıkardı. Şu anda Londra müzide. Hem de seyirci haline o şekilde böyle. Bir inşallah İbrahim Malaş'tan verelim. İbrahim Aleyhisselam. Adı İbrahim Aleyhisselam da tevhid kahramanı. Tevhid. Allah bir diyenlerin önderi İbrahim Aleyhisselam. O da Nemrut zamanında, peygamber Nemrut zamanında bir peygamber ne kadar büyükse o kadar karşısında düşmanlara kuvvetli oluyor derler. <gülüyor> Bu İbrahim etsem özelliği nedir? Putları kırdı o. İlk put kıran peygamber. Ne bunun kıyamet bayram kutlamak için çıkıyor da şehrin dışına. O hastayım dedi. Hastayım dedi. Başının bağlı bir bezde baş ağrım gibi geri kaldı gitmedi o bayramlarına. Alvene bağlıyip putana girdi. Nedir puttan? Heykeller yani be heykeller. Yamadı. Heykeller var. Kim yaptı bunları? Kenil yapmışlar bakmadan. Yani gerçekten yani çocuk buna güler. Çocuk buna güler efendim. Yani zavallılar. Kendi elleri ile taşlara getirmişler, taştan, ağaçtan, şundan, bundan böylece. Futhuram bazıları da bir daha süslü. Altın, gümüş demişler, şuna bunları yapmışlar ama heykeller bunlar bir. Dikmişler bunları. Za vallahi ki onların önünde saygı duşleyecek olanlar. Tapınca bunlar mıdır? Tapınak mıdır? Tapınak mıdır? Bunlar ne diyor bunlara? Müşrik. Yani kim tapınaya giderse böyle, tapınmaya giderse böyle, tapınmaya giderse, günümüzde bu oluyor. Sıkıştan tapınmaya gidiyor böyle, Allah korusun. Allah'ın şirk koşmuş olduğunu, imana gidiyor. İyilir, İman nikahı da gidiyor böyle. Hacı hacı da gidiyor. Namaz da gidiyor. Hepsi gidiyor. Allah korusun böyle Tabi döndür akşam üzeri, İran Nebun'un kavmi, onların da o zaman tapınanların da kuralları varmış. Tabi her şeyin bir kuralı var ya kuralı yine kendi koymuşlar ama. Bir kuralları önce tapına uğruyorlar de bırakıyorlar heykellere putlarına yesin devleten dönüşe geliyorlar onları yine alıyorlar evi bitiriyor bu sebeple eve geldi akşam üzeri bu tapına baktılar ki yemekte olduğu gibi duruyor tabi ama Kutlar kırılmış. Kim yapar bunu? İbrahim yapar. yukarı İbrahim. İbrahim diye biri var dediler. O bunu yapmıştır. Tabi bunu nebretirken çağırdı derken Kutlarımlar. Bunun idamına karar verildi ama ibret olsun diye başkalarına ve putlarınla da şefaatine koşmaları için ne yaptılar? Bunu yakarak ödülmeye karar, karar verildi. Yakarak ödülmeye karar verildi. Bir nevi lufada kale vardır. Önünde ki su şu baltı, su var öyle. Oraya odun yığma başı aldılar. Bir hafta bir vade 40-10 taşlara buraya. Hatta zavallılar ne yapmış? Hastalı yaşlı dediler, yürüyemene bile emediye gitmişler. Futuruma beyan de bir emeğim olsun dereten Al birkaç odun getirmişler. gelmişler. Odun yakıldı oraya. Tutuşturuldu her tarafından. Dağ gibi. Atev-i oldu ağabey böyle. İrem eli kulu bağlandı. Çırış yuklak. Ama atışı atamıyorlar. Yana şey mi öyle ki? Bunun üzerine kalem üzerine iki tane direk dekildi mancu yaptılar. Sanca gibi böyle gerildi. Atacak oraya. İrem Aleyhisselam oturuldu mancına. Çırış yuklak. İki enseye bağlı, iki bağlı, Türk Melekler, onlar dünya gözetiyor melekler, gökdeki melekler. Hele İbrahim Aras'ın peygamberi gözetiyorlar. Baklar ki Mevlamızın en büyük peygamberden birisi, İbrahim Aras'ın oturulmuş oturdulmuş atılacak. Onlar dönüp tapınıyorlar kendi kendilerine. Aynı yapıyorlar. Melekler ağlaştırıyor melekler. Melekler. Allah'ım ne olur Allah'ım bize izin ver de bunu kurtaralım. Bir melek o çok yalvardı. Allah'ım bana izin onu kurtarayım ben. Buyurun mevlem git. Eğer senden yardım istersen kurtar onu. Melek serinlik verdi. Ya İbrahim ne olur bana izin ver ben seni kurtarayım kimsin sen ben de rüzgarlara bakan melek benim böyle bir anda kurtan kaparım açıdan dağıtırım işine gider, bak sen bak bak benim sana ihtiyacım yok o geri döndü mahzun oldu geri melek secde kapandı Allah'ım bana izin ver ben onu kurtarayım dayanayım melekler işte yanıyor Peki oradan git, aynı işi ona buyurdu Mevla. Geldi, İbrahim ne oldu izin ver, ben seni kurtarayım. Kimsin sen? Bulutları şevk eden benim, Bulutları şevk eden, yağmur eden benim, efendim. Bir anda bütün bulutları bulutlara eden ederim, bir anda burasındaki ölü yaparım. Hapit söndürürüm. Hiç insan bakan buyurdu. Tam anda artık mani çekiliyormuş. Cevâb-ı Aleyhisselam en büyük melekti. Aynamadı. Allah'ım ne olur Allah'ım bana izin ver. İran ben kurtarayım dayanamayacağım. Git. İzin verse kurtar. Kale Cibriyülü. Ben alıyorum bunu. Tepsi kebriyülü aldım bunu. Helleki ki Hacet'in yarışan belli İbrahim insan ne yapabilirim? Ne ihtiyacın? Ne içerdin benden? İzin ver bana. Kale ama ele ki fela. Ama sadece gelince senem hiç istemiyorum ben de. Yani cebali olsan, İbrahim sırar mütevemler, lüt kavminin böyle tahtı kanadını gidi kat altını kaldırdı, ters vurdu orada bir olup bakıyoruz benimce. İbrahim sırar uyd ağır dağını kaldırır, ters vurur. Öyle güçlü melek. İbrahim ne olur izin versen hallemedeyim, ama elek ne fede? Hayır, sadece bir bak. Gökale <gülüyor> O halde Rab beni alır. Ablı Çekilmiş ama havada. O halde Rab beni alır. hasbi min ilmi bir hali. Allah benim halimi görüyor, biliyor. Ona isteğime gerek yok. Bak teslime budur. Teslimiyet. Yani öyle makamı, o anda evremar Hazretleri Buna fena fi zade bir makam bu. Peygamberlere mahsul bir makam var. böyle. O anda bir tek Allah görüyor anında. Bir Allah görüyor böyle. Yani Cebale de böyle aciz varlık görüyor. O da Allah'ın denetimi ömründe, tasarrufunda. Barınca gibi. Gelmiyor. Allah'ın beni görmesi, bilmesi halini bilmesi yeter. İstemi gerek yok. Tabi Mevlam görüyor, geliyor, Kadir Mutlak. Benim kül nabiyi merak ki ya ateş, künlü berden soğuk. Soğuk bakalım ateşe. ateş. Ama buz gibi değil. Vesselamen el, Allah İbrahim İbrahim'e İbrahim memağa, ona Ateş künlü birden İbrahim'e Soğuk ama selametli oldu. Üşütme dondurma makinesi böyle. İran'a selam. O da bu Havadan gidiyor bir kohta gidiyor. Tam arısı ortasına düşmüş işin böyle. Alevler yalnız bağdan yaktı. İki elin bağ sözü yak sözü dedi. Bana sözü Ortaya düştü. Düştüğü yer çayır çimen yeşillik oldu. Orada güller bitti. Bir oradan bir pınar fışkırdı. Su Suyu o odunlar balık oldu muhteşem. Hala balıklı duruyor balıklar. Yenmiyor balıklar ama. Ben dokunamıyorum onlara. Balıklar efendim. Onlar nesli. Nesli onların balıkların. Hiram Aleyhisselam oraya düştü. Etrafı ateş. Alif yakmıyor kendisini. Yakmıyor böyle. Gayet rahatta. Huzurda. Zaten hep huzurda onlar peygamberle. Rahat huzurda. El bayağı çözüldü. Ne yaptı? Abdest aldı. Namaz kılacak, şükür kılacak ama çıplak ama. Çıplak. Şaşırdı. Ne yapsam acaba? Abdüz aldı. Su var, güzel. Namaz kılmayan başlendi. Zevrasen geldi. Ona cennetten gömlek getirdi. Cennetten gömlek getir. Cennet gömleği getirdi. Böyle. Cennet gömleği fındık kabını sar. İpek. Toplarsan versin. Ya İbrahim bunu giyip verdi. Yeşil. İp e ipey yani böyle. Yani hasta fil azmanı böyle. Bunu giydi. Hasta böyle. Namazı tuttu orada. Cevran sana bile bırakmadı orada. Ancak bir hafta sonra onun yanmada görüldü. Bir hafta sonra ama. Bir hafta aradan görülmüyor. Alevden görülmüyor. Yani onlar bu arada yandı. Kemikleri bitti diyorlar bunlar böyle. Korda. O ateşte. Dağ gibi ateş. Bir hafta sonra Artık Alevleri kesilince, biraz kolay yavaşlayınca kule, en yüksek kuleden baktılar. Aa, ortada yeşilli çayır çimen, gül bir genç yeşillere bürümüş. Yine farklı bir yeşillere bürümüş, göz alan bir yeşillere bürümüş. Orada emanet ediyor böyle şey. ne haber verdi <gülüyor> baktı, tamamdır İbrahim, İbrahim sen misin? Benim. Bir gelebilir misin? Gelirim tabii. Ateşin koruyup gelmiyor mu? şey efendisi. Ama tabi yine imana gelmedi muhteremler. Bir örnek evli adam, kızın inşaAllah, Abul Kadir Gelan Hazretleri Hamdülillah. Gelani, Geylan gelen kasabasında, İran'ın gelen kasabasının doğduğu için bu isim öyle. Abul Kadir Gelani diye. Bu dünya yetim geldi. Dünya yetim geldi. Şimdi, şimdi genelde peygamberler büyük evliyalar, böyle şımarık olarak büyümezler. Ana iki ana baba dört arasında böyle kucattan kuşağa böyle çok şımarılısa, onlar sıkıntıya gelenmezler, İbadete katılamazlar. Ben onlar böyle yapıyor. Yetim zinyaya geldi herkese. Ramazan'da doğmuş. Gündüz. Annesi mem verdi, emmiyor. Allah Allah. Üzülüyor kadın şimdi. Ama tabii mama yok. Üzüyor annesi. Sağ son veriyor. Biraz da veriyor. Hiç ağzını açmıyor. Almıyor alıyor. Derken akşam okuyunca annesi iftar etmeleri bir beri tekrar bir beri baktı. Hem yapışıyor hem de muhtemelen. Ramazan boyu Ramazan boyu yalnız gece hem de annesi vardı. annesi bu boş değilmiş böyle böyle. Bildi bunu. Yedi yaşında hafuza bitirdi yaşında. Küçük o kasabada okumuş hocada. Yedi yaşında hafızı bitirmiş ama kur hafız böyle. Arap okumuş biraz. İlk ki hocası buna davranım Abdülkadir. Dokuz geldi yani. İlk sen de Yavru yokmuş. Yavrum Abdülkadir, bakti havuzun yaptın diyor. Arap şu okudun. Sen diyor beni geçtin diyor şu anda diyor. Artık ben sana bir şey veremeyeceğim. Benim tüke bittiyim imare diyor. Artık bunları sen yetin diyor ona yani Artık okuma geri gelen gerekiyor buna. Eve geldi. Yolu ağlıya ağlıya. Tutam yemek böyle. Gözleri şişmiş. Göz yaşlı, öne bakıyor, ağlıyor, ağlıyor. Annesi de çok düşün tabii yavrusuna. Yavrum ne oldu? Aldı kadın Ne oldu? Yavru? Konuşamıyor. Yavrum ne oldu? Ne oldu yavrum? Anne, hocam artık beni okutmayacakmış. Neden yavrum? Ne oldu? işte sana bu yeter dedi artık. E, yavrum diye yeter ya böyle diyor. Yeter yavrum bak diyor. Hafize keramsın yavrum. Araşı okudum böyle bak. Dinli biliyorsun işte Abi diyor, babandan kaldı diyor, burada tarlamız, tapumuz var diyor. sene diyor, abine yardımcı ol diyor. Şimdi burada işe çalışın bu şekilde. Tabi annesine karşı gelmez onlar. İtaatkardır bunlar. Ahlaklı ahlak evvel tabi, doğuştan böyle. Hani. Bir ara bahçeye çıkıyor. Bakıyor, bahçeler bir inek, inekleri otluyor. O zamanıymış işte. da. Şöyle karşı inek bakıyor, bakıyor. İnek böyle, oradan bir ağzını dolduruyor, ot alıyor böyle. Of, keyfiyim onu böyle. Oradan ağzını dolduruyor böyle, bu olan böyle geçiyor. Koşup ineye gidiyor, bunu sarılıyor. Ne mutlu sana. Sen şadırti yaşıyorsun. Ne mutlu yaratıldım? Eve tarla ahır'a ne mutlu yaratıldım bela O tatminet mutluyum. Ruh geniş. Ruh, doyum, böyle. Allah istiyor, cilal böyle. Aşk muhabbete işte. ulaşıyor. Allah da yanmak istiyor. Böyle. Onun fedası, uydusu, büyük bir açık, gözü açık. Sırada hayran boyunlar, hem ağlayan hem konuşuyor. Annesine baktı, Abdülkadir çıkmış. Bir çeke baktı, kulak verdi, duydı onun konuştuk arasında. Yavrum Abdülkadir, gel geldi gel diyor. Ben mesela izliyorum yavrumu diyor. O zaman ilim merkezi Abbas döneminde Bahattı. Darmı izin veriyorum sana diyor, sen de darm Bahattaya git, işte ilim akoru böyle belli diyor. Haymeş sen bu da annesi gece uyumadı o gece. Altın kalmış koresünden 80 tane, 40 altını büyük onu ayırdı, 40 da alıp Kadirine. 40'si varmış, işten bir astar yaptı. Onlar diktir. Teker teker hamdere. Etrafını daireye çizerek. Efendim dikiş yaptı. 46'ında Gece uyumadı. Tavuk pişirmiş. Şunu yapmıyorsa böyle. Sabun ağzına olduğunu oğlunu. Hamaz kıldılar. Onlara kahvaltı yaptı. Tavuk filanlar verdi. onlara dedi ki yavrum benim bir ricam var yavrum dedi. Nerede olursan ol. Hangi şart doğrusu olsun sen doğru söyle yavrum dedi. Allah sana yardım eder dedi böyle. Sen Allah'a güven yeter sana böyle dedi. Böyle. Anneciğim dedi. Annesi bunun tabii uğradık dönüşüne kadar. Sarıldı. sonra bir öptü. Kucakladı. Yavrum bu benim senin, senin son görüşüm dedi. Böyle malum oldu benim. Hem öylemiş işte böyle. Bu benim senin son görüşüm dedi böyle. Arkasından baktı bahtı kaldı. Ama Abdülhak Hazretleri geçmiş. Allah aşkına yanıyor. Allah aşkına yanıyor. Böyle. İlim okumu daha gerekir kendisine. Sonra tasavvufa girecek insana. Oradan kasabaya gitti. Kasabada bir hana yerleşti. Keravanların gelmesini bekledi. Keravan oradan geçiyormuş. Derken bir keravan geldi. Deva konvoyu. Her yandan keravan başı olurmuş. Yönetici. Ona gitti. Amca, beni Baht'a götürür müsünüz? Baht'a koştuğunda bir çocuk. Biraz zayıf da Yavrum dedi, sen evden kaçtır mı yoksa? Evden kaçtır mı yoksa? Hayır amca, benim babam rahmet olmuş, benim babam bilmiyorum. Annem bana izin verdi. Beni Baht'a gönderiyor. ilim okuma gidiyor omaraya. Peki bir şey biliyor musun bakalım? Okuma gidiyorsun. Ben hafızı almış. bitirir bitiririm. Oku bakalım şunu, şunu oku bakalım derken hemen şu, o kitap bu şekilde baktı ki inanın doğru söylüyor. Değil, gel bakalım dedi böyle. Aldılar bunu da şimdi. Yola gittiler. Yola çıktılar. Bata yakın yollar bir ormandan geçiyormuş. Ormandan geçiyormuş. Ormanda çok tehlikeli yermiş. Eşkiler bakımından. Eşkiler, yol kesiciye bakımından böyle. Tehlikeliymiş. Bunlar ormanda baklan baklarken bir ses gürleden gelirler. Ama eşkıyaların adaları olmuş etrafta Bunlar haber geliyormuş kerem giderince. Eşkıyalar gezirmiş ağaçla gezirmiş yolu kesmişler, besiyorlar da Tam böyle kervan ve onların pusuna girince yakın pusu sardılar. Durun bakalım şeyle kulüslerini in aşağı başı indiler. Eşkıyanın biri insan özün arıyor, arıyor. Diğer bir kısmı da devlet yükte arıyorlar, onlara bakıyorlar. Eşkıya bu at üzerinde o yöne işi. Şimdi tabii herkesin neyi var? Alıyor. Şimdi sadece abdülkadir'e, o da kusura girmiş, bu bak, etkiyor bu şekilde. Ama hiç böyle tereddütsüz böyle, endişesiz böyle, gayet sakin böyle. Eşkıya bahtı ki çocuk, bunlara bir şey olmaz. Onu aramaya gerek görmedi. Senin var mı senin bir şeyin? dedi. Paran var mı? Var mı şey dedi. Varmış. Ne var? 46'nın vardı böyle. Kırk altın büyük paraymış. Serbestmiş zamanlar. Çocukta olmazdı para. Serbest alayım mı üstünde ya? böyle yüzüne vurdun çocuğun, Abdu Kadir'in. Ona tabii düştü yere, süt üstü böyle. Süt yere düştü. Yine kalktı ama. Eşkıya var. Atışında bunu görüyor. İstine kalbim merhamet geliyor şimdi böyle. Kendi yavuşuna vurur gibi acıma geldi. Çağırdı işte gel bakalım buraya. Buyur efendim. Neye hoşça vurdun? Efendim yalan söyledi bana. E, Alay etti. Ne dedi? 46 varmış güya. Peki tür al gel bakalım buraya. Aldı geldi Abdullah Şehinde. Dostum senin? Abdullah Kadir. Nereden geliyorsun? Gel geliyorum. Neredesin Bahattin? İri bakama gidiyorum böyle. Peki paran var mı? Var. Ne kadar? 46. Nerede bunlar? Anne bunu dikti, bunlar böyle gösterdi. Böyle şey. Tek tek böyle, dağır şeyin ete dikilmiş böyle. Çıkardık kılıcınla, bir böyle kesti baktı ve altın bu şekilde. Altın elinde eşken, tek bir altın. Bak yavrum bizi de eşkıya'yız böyle. Biz de mühahit olmaz. Acımayız bize böyle böyle. Niye sen bunun yerini söyledin. Ben şimdi işte alacağım bunları. Sen gülbede okumaya gidiyorsun, paran kalmayacak. Niye bunu söyledin bana? Almayacağım şu zaman. Almayacağım. Ben bunlara güvenmiyorum ki. Ben Allah bana da Allah'ım bana yeter. Yeter bana yeter deyince eşkıya başı birime değişti o zaman böyle. Kalbine ricat merhamet geldiye, imanlı bir kalbine geldiye, Allah kovuştu kalbine geldi. Yavrum, Allah sen razı olsun böyle. Sen uyur demenden de böyle. Arkadaşları çağırdı eşkıaları, her zamanı berem bakamadı. Serbestse de böyle, tevbeli de döndü bunların İşte demek ki Allah Celle Celle'ye Celle tevkül eden mahrum kalmıyor muhtemelen böylece. böylece. Ne gerekiyor? Tabi gönülden tevkül ediyor. Yani tevküldense artık kalpteki böyle o tevkül gitmesi gerekiyor kapten böyle. Yani huzur olması gerekiyor kişiden böylece. Ellerum mee atıy experiencesi ta kah